Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Dünya Mirası Adalar programından herkese sevgiler, selamlar. Öncelikle ben bugün stüdyoda Derya ve Asu beraberiz. Destekçimiz tabii Şef Şefik Mısırlı'ya teşekkür ediyoruz. Teknik Selahattin. Masa'da Selahattin Çola çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen bir ön bilgileri verelim. Dünya Mirası Adalar'ın sosyal mecraları. Facebook, Twitter, Instagram. Buradan her hafta Davetli olan konuğumuzun ve konuğumuzun bütün bilgilerini paylaşıyoruz. 25 dakika zira yetmiyor. <gülüyor> Diğerlerini de oradan takip edebilirsiniz. Baya bir askobediye dönüyor aslında bizim Facebook sayfalarımız, <gülüyor> sosyal medya sayfalarımız. İstediğimiz şey değil mi? Envanter zaten evet. çok kıymetli. Şimdi e, bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Biz geçen hafta başlamıştık e, konuya. Aa, tabii adaların bu e, turizm baskısı özellikle de büyük ada için geçerli. E, bayram tatilinde bir aşırı günübirlikçi e, problemi yaşıyor adalar uzun süredir. Ee, ve e, bunu e, konuşmak için e, sevgili hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Zeynep Enlil konuğumuz. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk. Şimdi sizi ben tanıtacağım. Ee, izninizle. Ee, ama bizim için konu çok çok hassas. Onun için çok <gülüyor> kıymetli söyleyecekleriniz. İşte bu hani adalar dedik ama işte üç imparatorluk yaşamış vesaire. İstanbul'un çok kıyısında ama dünyada pek de eşi benzeri olmayan müstesna bir yer diyoruz. Farklı bir turizm çünkü çok çok ayrışıyor bir sürü bir sürü özelliklerden. Onun için e, şimdiden peşin teşekkürler. E, Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanı e, Kentsel Gelişim Politikaları Neoliberal Kentleşme Kentsel Dönüşüm, Kentsel Koruma ve Turizm Konularında Araştırmalar Yapmakta ve Dersler Vermektesiniz. Evet. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen e, İstanbul Kültür Mirası ve kültür ekonomisi envanteri projesi bu 2011 ve e, 13'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan e, İstanbul Turizm Master Planı çalışmalarında eş yürütücülük e, evet. üstlendiniz. E, İKOMOS Türkiye üyesiniz. Ayrıca UNESCO Türkiye Ulusal e, Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi üyeliği Genç Profesyonel Plancılar Programı'ndan sorumlu Başkan Yardımcılığı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ve başkan olarak görev yaptığınız belli dönemlerde. Halen Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısınız. Yanı sıra kitaplarınız var birçok ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleriniz ama burada çok hoş bir şey var. İki <gülüyor> tane hocanın ortasında ben evet. e, çünkü ikisinin ortak yazdığı bir kitap var. Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010. Evet. Sevgili As Aksoy ve evet, sevgili hayır. Zeynep Enli tarafından. Evet bu da çok hoş oldu. <gülüyor> evet aslında kültür ekonomisi de biz e, İstanbul'un bütün kültürle ilgili her konusuna el atmıştık. Aynen, çok kapsamlı, keyifli bir çalışmaydı evet, orada, zorlu. Evet. <gülüyor> Turizme de galiba biraz girmiştik biraz ama girmiştik. çok fazla çok girmemiştik. Fazla evet, evet. E, şimdi tabii e, aslında bizim bugün konumuz... ...hani bu adaların karşı karşıya olduğu müthiş Hı -hı. bir günübirlik turizm baskısı var. Hı -hı. E, çok sayıda... E, İstanbul'un böyle bir e, 20'ye yaklaşan neredeyse neyse, 17 milyonluk bir mega şehrin yarattığı mü müthiş bir <gülüyor> talep var. Ve tabii yani Deryan dediği gibi adalar e, bulunmaz bir e, otantik <gülüyor> bir e, yaşam alanı, doğal miras alanı, tarihi alanı. Geçen top şeyimizde e, programımızda Hüsnü Gümüş Turizm uzmanı Hüsnü Bey konuşmuştu ve o çok doğru bir şey söylemişti. Yani adalardaki turizm yönetimi meselesini İstanbul'dan ayrı ele alamayız. Kesinlikle tabii. Şimdi bu bağlamda siz İstanbul için Zeynep bir çok hı hı. büyük bir çalışma yaptınız. İstanbul Turizm Master planlaması. Oradan girebiliriz diye düşündük bugün. Tamam, peki. Ben önce size çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de sizin programınızı yakından takip ediyorum. Adalar tabii hepimizin göz bebeği ve çok önem verdiğimiz bir yer. Ee, bizim e, bahsettiğiniz çalışma Turizm Master plan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapmış olduğumuz bir çalışma. 2011-2013 yılları arasında yaklaşık bir buçuk iki seneyi bulan bir çalışmaydı. Bu çalışmayı biz sizin de yakından tanıdığınız ve burada konuk ettiğiniz değerli arkadaşım e, İjdel ile birlikte e, yürütücülüğünü yaptık. Yedi kişilik bir ekiple çalıştık. Baya hummalı bir e, çalışmaydı ve bunun sonunda da böyle dört cilt işte ekleriyle birlikte altı cilt bin küsür sayfa falan bir döküman çıktı. E, bu tabii İstanbul e, metropoliten alanının tümünü kapsayan e, çok kapsamlı bir e, çalışmaydı bir Üst ölçekli bir vizyon ve strateji belirleme e, çalışmasıydı. Hem veri toplama, envanterleme ve onu analiz etme, bunu sentezleme ve buna dayanarak da bir e, üst ölçekte vizyon ve strateji geliştirme çalışmasıydı. Yani temel ilkeleri belirleyen, İstanbul'a bütüncül bakan bir çalışmaydı. Ve tabii bunların da hayata geçirilebilmesi için mekansal stratejiler, mekansal öngörüler neler olacak bunu da kapsayan bir çalışmaydı ama dediğim gibi üst ölçekte yani alt ölçekte yapılması gereken daha sonradan yapılması gereken çalışmalara yol, temel olacak temel, evet bir yol haritasıydı yol haritası. geniş kapsamlı bir yol haritası çalışmasıydı. O bağlamda adalarla ilgili de öyle bir mikro ölçekte bir şey söylemediniz. Yani. Mikro ölçekte söylemedik ama İstanbul'un genelinde bütün ilçeleri için bir takım öngörülerimiz temel ilkelerimiz vardı bu bağlamda adalar için de tabii söyleyeceklerimiz Oldu. Hmm. Evet. evet. evet Sonra peki yani tabii bu plan çok önemli bir master plan çalışması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu planı ne yaptı? Çünkü yani aslında <gülüyor> e, turizmi geliştirmek evet. İstanbul'un herhalde 2000 kaçtan beri, 2000'li yıllardan beri en önemli ekonomik, e, Aksarından bir tanesi değil mi? Gelişme biri tabi tabi kentin gelişme vizyonunda turizm sektörüne çok önemli bir evet. e, rol biçiliyor ne zamandır. E, Ama böyle şu, bir master plan bildiğim kadarıyla hiç olmadı. Yani bu, turizm açısından yaptınız. ilk biz yaptık e, tabi üst ölçekli bir bölü bin ölçekli çevre düzeni planı vardı zaten onun ilkelerini de gözeterek temel alarak böyle bir sektörel plan yaptık. Ee, ama işte sonunda tabi biz planı e, bitirmemize yakın bir zamanda işte 3. Köprünün hayata gelmesi meselesi e, gündeme geldi. Fakat hiçbir onaylı planda yok. E, derken 3. Havaalanı konuşulmaya başlandı. Hiçbir resmi belge yok. E, Büyükşehir Belediyesi de bunları göz önüne almamızı istedi. Biz hem ilkesel olarak doğru bulmadığımız için İstanbul'un taşıma kapasitesi açısından ve çeşitli nedenlerle planlama açısından baktığımızda doğru bulmadığımız için hem de hiçbir henüz o dönemde resmi belgesi olmadığı için bunu Turizm Master Planı'na bunları dahil edemeyeceğimizi söyledik. Öyle olunca da yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Bize çok teşekkür ettiler ama planınız güncelliğini yitirdi dediler. Ondan sonra da işte 4 artı 2 cilt dediğim gibi teslim ettik ama o çalışmayı evet. daha sonra geliştirip kullandılar mı ne yaptılar o konuda. Ama Sizin planda ortaya koyduğunuz vizyon dolayısıyla farklı bir vizyondu. Çünkü bu 3. Evet. köprü, 3. limanı çok farklı bir e, e, nasıl diyelim vizyondan yola çıkıyor. Yani çok evet. büyük Aşırı büyük, çok sayıda insan Hı -hı. inecek, çok sayıda uçak inecek. Burası bir transfer noktası olacak. Evet. Ee, işte çok büyük şey, ana şey, taşıma, motorlu taşıt odaklı bir şey olacak. Ulaşım planlaması olacak, öncelenecek motorlu taşıtlar falan gibi... ...çok farklı bir vizyon. Ee, evet, yani bu... buna sadece yani, turizm Aha. açısından... ...bakacak olursak... ...tabii, tabii başka sorunlar da, da var. İstanbul'un genel gelişim eksenleri... ...ve 2016 onaylı daha sonra... ...2009'da onaylı e, bu çevre düzeni... ...planı açısından da... E, ...temel ilkeleri bu şekilde... ...değildi yani onlarla örtüşmeyen kararlar... ...bunlar. Bizim öngördüğümüz... ...turizm e, bakış açısı açısından da... E, ...tutarlı... ...kararlar değil. Biz çünkü bir kültür... ...ekseni böyle bir vizyon tarifi ettik İstanbul'a. E, kitlesel bir turizm değil, alternatif turizm türleriyle ve onu çeşitlendiren işte yayan, yıla yayan, metropolün bütünle yayan, belli noktalara yığılan değil de yayan bir vizyonumuz vardı ve esas temel söylediğimiz şeyde çıkış noktamız şuydu, bu kent aslında İstanbul'da yaşayanlar için, kendi kentlisi için, turist için değil. Tabii ki İstanbul gibi bir kente turist gelecek ve gelmeli de ama öncelikli olarak bizim İstanbul'da yaşayan insanların e, yaşam kalitesini yükseltecek veya onları zedelemeyecek bir turizm e, bunun dengesini bulmak ve dengesini bulmamız gerekiyor e, böyle bir bakış açımız vardı bugün şöyle Brüjel ile ilgili öyle bir haber vardı mesela Brüjel evet. şehri işte Belçika'nın en <gülüyor> önemli ya dünyanın belki de en önemli <gülüyor> turist çeken. Şehir, küçücük bir Tabii, orta şehri. Evet. Yani oranın belediye başkanı da işte karar vermiş ki. Yani bizim burada oturan insanların e, şeyi gündelik yaşantısı bizim için daha önemli. Yani Hı -hı. çünkü insanlar geliyorlar hızlı hızlı koşa koşa aynen. bir yerlere gidiyorlar, geziyorlar. Derhal sonra çıkıp gidiyorlar. Niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz diyor. Hı -hı. Biraz daha vakit geçirin. geçirin Madem buraya gelmek istiyorsunuz kalın. Müzelerimize evet. gidin, kitapçılarımıza Hı -hı. gidin, dükkanlara gidin, alışveriş merkezlerine bile uğramıyorsunuz diyor. <gülüyor> Peki ben adalar evet. kısmına da geçmeden Hı -hı. önce bu şeyi sormak istiyorum. 2010'dan itibaren 2019 yani neredeyse 10 seneye yakın bir süreçte de başka bir şey gelişti. Yani adeta jet hızıyla bir yeniden kentsel dönüşümle beraber üst oldu her şey. Evet. Sizin akademisyen gözüyle gördüğünüz, ben kazanım görmüyorum ama ben burada Hı -hı. vatandaş olarak görüyorum büyük bir tahribat var yani o master planı girseydi herhalde başka bir şey olacaktı. Bu kayıpları çok kısa bir şey yapabilir e, misiniz? Valla tabii kentsel misiniz? dönüşüm kendi başına başlı başına tartışılması konuşulması gereken bir mevzu. E, biz turizm master planında da yani kentsel dönüşüm tabii yani deprem riski var. Bu kentin o türlü riskleri de bertaraf edecek bir takım önlemler alması gerekiyor başka ama o önlemler bugün hayata geçirilen şeyler değiller esasında. E, onun için biz temel yani planın belli yerlerinde şunu da söyledik bir kentsel dönüşüm olacaksa bu kentsel dönüşümün gene kentin doğal ve kültürel değerlerini göz önüne alan ve insanını göz önüne alan insanı yerinden etmeyen bir yaklaşımla yapılması gerektiği ve turizmi bahane ederek bir dönüşüm ...olmaması gerektiği yönünde de... ...öngörülerimiz vardı. Demin söylediğin... ...önemli bir kavram vardı. Taşıma... ...kapasitesi evet. dedin. Yani hani Aha. böyle bir... ...İstanbul'un da sonuç olarak... ...bir taşıma kapasitesi var ki... ...İstanbul hı hı. sadece insanı için değil... ...doğası için. Tabii. Zaten Bütün oradan kaynakları çıkıyoruz. kaynakları için, ormanları hı hı. için... ...su havzaları için yani hepsini bir bütün olarak taşıyabileceği bir kapasitesi var. Bu evet. hem turizm için böyle evet. aslında hem de yani nüfus içinde böyle. Aynen. Ee, şimdi turizmde de bu taşıma kapasiteleri hesaplanıyor aslında, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Evet. Ee, belki bu konuda siz çünkü siz bu konuda çalıştınız evet. biliyorum. Evet. Şimdi isterseniz şöyle taşıma kapasitesini şu bağlamda söyleyeyim ben. Bizim planımızın bir defa bir temel vizyonu var ve dört tane ana amacı vardı. Bu ana amaca bağlı olarak da o amaçlara hayal. ...hayata getireceğimiz alt hedeflerimiz ve işte onların e, operasyonel hale getirilebileceği stratejilerimiz var. Tabii bunları burada konuşmamız mümkün değil ama bu dört tane ana hedefi kısaca isterseniz söyleyeyim. Bir tanesi demin de söylediğim gibi İstanbul'un turizmini kültür ekseninde geliştirmek. Soyut ve somut mirasını deneyimlenmesini sağlamak ve kültür ekonomisini geliştirmekti. İkinci önemli istediğimiz amaç turizmin bir kitle turizmi olmak yerine demin de söylediğim gibi alternatif turizm türlerini benimseyen ve bu şekilde turizmi çeşitlendiren bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini söylüyorduk. Ki burada da önemli stratejiler ilkelerimizden bir tanesi daha doğrusu turizmi metropolün bütününe yaymaktı e, ve de onun alt stratejileri var. Yeri gelirse bahsedeceğim işte bu çek ve dağıt dediğimiz ya da yeşil ve mavi kaçış dediğimiz ki bu stratejiler bağlamında adaları konuşabiliriz. E, üçüncü stratejimiz de bu taşıma kapasitesiyle ilintiliydi. E, kentin taşıma kapasitesini gözeterek turizmin arz ve e, talep dengesini koruyan etkin bir e, turizm yönetim e, modelinin benimsenmesini e, öngörüyorduk ve bunun e, yapılabilmesi için bir takım stratejiler söyledik Tabii bu bir taşıma kapasitesi e, araştırması yapmayı gerektirdi. Ve e, dördüncü amacımız da gene demin de söylediğim gibi kenti kentlisiyle birlikte düşünen, onunla bir bütünceli, bütünleşik olarak düşünen ve kentliye öncelik veren bir bakış açısıydı. Dolayısıyla da diğer stratejilerimiz de buna bağlı olarak gelişti. Şimdi e, taşıma kapasitesini sordunuz. Önce onu isterseniz birazcık söyleyeyim. E, taşıma kapasitesi yani böyle mühendislik alanlarında falan yapılabildiği gibi bir kent Baktığımız zaman o kadar böyle e, yani kesin eşik değerleri belirlenebilen bir çalışma olmayabiliyor. Bir de böyle veri ihtiyacınız var. O veriler bizim gibi ülkelerde her zaman elde edilemeye biliniyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız taşıma kapasitesi çalışması tabii bir de bir İstanbul'un bütünü için yapıyoruz bunu daha genel anlamda yapılan bir çalışma. Mesela diyelim ki adalar için daha detaylı bakan, evet. mikro ölçüye inen bir çalışma yapılabilir muhakkak. Ama biz İstanbul bütününde baktık. Ve... E, e, Böyle dediğim gibi yani eşik değerlerden ziyade alt üst sınırları belirleyen belli alanların potansiyel ve risklerini tarif eden nereler tehdit altında onun için ne tür önlemler almak lazım oraları neler tehdit ediyor gibi bir yaklaşımı benimseyen bir çalışma yaptık. Bunda da bir takım göstergeler var tabii ki işte üç temel gösterge aldık fiziksel ve ekolojik göstergeler bir grup. Ee, Sosyodemografik göstergeler ikinci grup, üçüncü grupta politik ekonomik göstergeler. Şimdi bunu İstanbul'un bütününde nasıl yapacağız? Onu da tabii İstanbul'u böyle e, kavranabilir ve birbiriyle benzeşen e, alt bölgeler halinde düşünmek gerekiyor. Böyle baktığımız zaman da kıyılar bir e, analiz edilecek bir alandı. Bizim e, kültür üçgeni adını verdiğimiz e, İstanbul'un kültür varlıklarının yoğunlaştığı merkez alan yani tarihi yarımada, Beyoğlu, Beşiktaş işte kısmen Kadıköy'ü filan içine alan o merkez alan bir alandı. E, bir de e, 1950 sonrası gelişmiş E5 ile Tem aksı arasında gelişmiş alanları ele alan alandı. Bu üç alanı dediğim bu üç parametre çerçevesinde tabii bunları tek tek girdiğiniz zaman işte fiziksel ekolojik dediğinizde e, hava kirliliğinden tutun da bilmem su kirliliğine kadar toplayabildiğiniz verileri alıyorsunuz. Yoğunluk değerlerini alıyorsunuz. İşte oradaki baktığımız e, parametre neyse onun alt açılımlarını destekleyecek sayısal göstergeler ve her zaman dediğim gibi bulamayabiliyorsunuz bunu. Böyle bir çalışma yaptık ve bunun sonucunda da o taşıma kapasitesinde göz önüne alarak e, İstanbul'un çeşitli bölgeleri ve çeşitli ilçeleri için, tabii bu bahsettiğim kıyılar, işte kültür üçgeni falan dediğim alanlarda kendi içinde ilçeler bazında çeşitleniyorlar. E, onlar için de geliştireceğimiz stratejileri ışık tutan bir çalışma oldu Hı. bu. Yani taşıma kapasitesi bakımından bazı Hı. yerler tehlike çanları çalıyor. Aynen. Ee, adalarda bunlardan bir tanesi. Evet. Ee, dolayısıyla e, yani e, bu adalara bu talebin aslında günübirlik ziyaretçi talebinin işte nedenlerini de anlamak gerekiyor. Evet. Ee, bunun adalarda aslında İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir turizm e, yönetimi projesi hı hı. daha önce yapılmış. Onların e, yaptıkları çalışmalardan çıkan sonuçlar aslında insanlar. ...İstanbul'da bulamadıkları bir şeyi adalarda Hı -hı. da bulmaya e, geliyorlar. Nedir o? Rekreasyon, evet, dinlenmek, Hı -hı. E, otantik bir yerde, e, güzel bir yerde, tarihi bir yerde. Hı -hı. İstanbul tarihi bir yer, İstanbul aynen. güzel bir yer aslında. Hı -hı. Ama bir tek kala kala adalar kalmış bu güzelliği, otantistesi <gülüyor> içinde deney, yaşayabileceğiniz insanlar bunun için geldiklerini evet. söylüyorlar güzel bir yerde evet. piknik yapmak istiyorum diyor ağaçların evet. altında evet. Ee, işte denize girmek istiyorum <gülüyor> diyor yani şey para ödemeden <gülüyor> ee, çok özellikle bir evet. şey daha var onu da ekleyelim motorlu taşıt Oralarda yasak. Ya, evet, evet, yani o, şey o, yani. o da bambaşka bir özellik. Alternatif bir yaşam Hı -hı. vaat ediyor Aynen. isteyenler için. Evet. Ama 39 ilçe arasında bu, bunu Hı -hı. istiyoruz ki illa şehir gibi olsun. Şimdi yaşayanlar da biraz buna <gülüyor> <gülüyor> tleniyor ve talep ediyor farklı bir yaşamı korumak Aynen. üzerine. Evet. Çok haklısınız. Şimdi yani bu probleme baktığımız zaman gerek İstanbul'a İstanbul dışından gelen yerli yabancı turist olsun. Gerek bu kentin insanların günübirlik turizm dediğim. İşte hafta sonları gidip geldikleri rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaları açısından baktığımızda adaları bu dediğim taşıma kapasitesi çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman şöyle de diyoruz biz yani zaten üst ölçekli planlarda işte doğa turizmi ağırlıklı bir günübirlik turizm önerilmiş. Onu dikkate alarak gittiğinizde ama e, bir defa çok kırılgan bir yapısı var doğal değerleri bakımından baktığınızda ve kültürel değerler açısından ve hassas yaklaşılması gereken bir alan. Dolayısıyla bu kadar şeyi taşımayacağı muhakkak ama bu sadece adalar için böyle değil yani İstanbul'un gene böyle hassas bölgeleri var. O nedenle demin de söylediğim gibi bizim planın en önemli e, ilkelerinden bir tanesi turizm aktivitesini gerek bu dediğim gibi e, konaklamayı içeren e, turizm olsun gerek günü birlik olsun e, İstanbul'un bütününe yaymaktı. Hı hı bütünle yaymakta da söylediğim bu iki stratejiyi kullanıyorduk ve çek çek ve dağıt dediğimiz. Şimdi İstanbul'un en çok bilinen yerleri nereleri? İşte bilmem tarihi yaramadanın olduğu bölge. Turistlerin hepsi öncelikle Kapalı Çarşı, Sultan Ahmet işte Topkapı Sarayı diye oraya geliyorlar. Başka bir yeri bir adaları biliyorlar. Adalara Hı -hı. koştura koştura gidiyorlar. Belki Boğaz'a bile daha az. Dolayısıyla İstanbul'un bilinmeyen ve gezilmeyen çok yeri var. Bunu dağıtmak Hı -hı. lazım. İşte çek ve dağıt dediğimizde yani İstanbul'un İstanbul'daki e, bu söylediğimiz e, turistin yığıldığı alanların dışındaki alanlara da turistleri çekip ya da günübirlik e, şeyleri oralara çekip oradan bak buraya gelmişken şunu da gör. Bizim bunu işte adalarda yapmamız lazım. Bak gelmişken şuraya da git evet. gibi bir stratejiyle metropol bütüne dağıtmak. İşte Öyle, aynı ha. stratejiyi biz adalar için konuşmaya evet. başladık. Yani evet. adalara şimdi insanlar gelecekler çünkü... Hı -hı. Yani bunu engellemek mümkün değil Hı -hı. yani çünkü bu İstanbul master planı hayata geçmiyor gördüğümüz evet, gibi. Evet. Ee, ve insanlar gelmeye devam edecek dolayısıyla biz bu ins gelen insanları yıla dağıtmamız lazım. Hı -hı. E, bu Yıla dağıtmanın ve mekansal olarak da dağıtmamız lazım yani farklı rotalar farklı ö, ö, odak noktaları Hı -hı. dört tane beş tane adadan bahsediyoruz Tabii. yani aslında Tabii. bunlar da büyük ada öne çıkıyor mesela hayır Hı -hı. dağıtmamız lazım. E, lazım bütün seneye Aynen. dağıtmak denince mesela ne demek Hı -hı. bu e, şey etkinlik yapmak lazım. Yani etkinliklere insanlar gelecekler. Yıl boyunca çeşitli etkinlikleriniz olacak. Çünkü rekreasyon sadece piknik yapmak da değil. Tabii ki. Ee, hı hı. Ya da ne bileyim piknik ihtiyacını yıl içinde de hı hı. karşılayabileceği etkinlikler yapmak lazım. Kültür turizmi dedin. Hı, tabii. İşte tam etkinlik, Aynen. kültür. Hepsi bütünleşen. Evet, evet. Yalnız burada enteresan bir şey de söyleyeyim size. Bu da düşünmeye değer. Gerçi e, eski bir veri ama eski derken hani 2013'ün verisi bizim yaptığımız hane halkı anketi bu turizm çalışması kapsamında orada İstanbul'un en çok nerelerini görmek istersiniz diye sorduğumuz zaman En çok ön plana çıkan doğal niteliği de olan rekreasyon alanları açısından Beykoz'du hmm. Ama adalar çok daha şaşırtıcı bir biçimde geri planda kalıyordu Yani He, ben, daha dar bir şey kesim hmm. son adaya sizi, şey yapmak şeyle, Çok az <gülüyor> vaktimiz kaldı da <gülüyor> şimdi 39 ilçelerinden ayrı diye <gülüyor> altını vurguluyoruz ee, Adanın bir problemi var ee, evet. kaçacak yolu yok Sınırı Hı -hı. belli Aynen. ve taşıması da sadece deniz ulaşımıyla Hı -hı. ve adalarda bayramda gördük ki insanlar ezilme tehlikesi geçirdiler yani çok insan haklarına yakışır bir yaşam vaat etmedi gelenleri de Hı -hı. memnun etmedi Hı -hı. Hı -hı. yolculuk edenleri de altyapısı da hiç hazır değil. Yani bunları hazırlamadan bütün insanları buraya boca etmek de çok tehlikeli çok değil mi? Çok yanlış. Tabii ki öyle. Ama dediğim gibi bu İstanbul bütünündeki İstanbul bütününe yayma stratejileri gelişebilirse. Mesela Şile. Şile'de muhteşem yerler var. Neden insanlar Şile'ye gitmiyor da herkes adaya yığılıyor? Hmm. Yani bunu birazcık şey yapabilsek adanın üzerindeki bu hmm. baskıyı da insanların rekreasyon ihtiyacını gidermeleri bakımından kaldırmak Kesinlikle. mümkün. Şile Peki, köyleri muhteşem bu... nüfus kaybediyorlar ölüyorlar. Tabii ben hep adalar üzerindeyim. Mesela. Bütün bunlar olurken adalar içinde bir istihap adli olduğu konuşuluyor evet. e, yani e, evet. bu hiç olmazsa şu anda yapılamaz bir evet anda o evet. tabi ada için daha detaylı adalar için çalışmalar yapılabilir şey ve farklı stratejiler geliştirmek gerekli aslında mümkünlüğünün ötesinde gerekli gözüküyor evet. Evet. galiba bitirdik mi ne oldu yok son, son önerileriniz varsa yani şöyle yapalım isterseniz <gülüyor> bir program daha yapalım bence tamamen ada üzerinden konuşalım <gülüyor> belki çözüm şeyleri yolları buluruz evet, Yani yönetim mekanizması olarak da siz bir öneride bulunmuştunuz yani adalar içinde mesela bu turizmi yönetecek bir evet. şey gerekiyor aslında bir evet. birim, gerekiyor. birim gerekiyor bütün paydaşların hı -hı. birlikte hı -hı. oturup konuşabileceği esnafın hı -hı. Evet. işte ne bileyim ben turizmle ilgili kimler varsa varlığı kaymakamlı Evet. evet o çok yani önemli bir 16 şey. 16 bin tabii. nüfus için bütçe alıyor o devletten ama 150 bin, kişiye, 150 bin günlük şeysi var Aynen, mümkün öyle. değil. Belki tabii. bir katılım payı olması Hı -hı. gerekiyor. Her gelen Hı -hı. kişinin orayı daha insani bir şeyde karşılaması Kaynak için, temizlenebilmesi evet. için işte her şey olabilmesi tabii. için. Tabi bu da çok önemli bir nokta. De. Bitti ama <gülüyor> tekrar sizi bekliyoruz lütfen. İnşallah çok keyif alırım. <gülüyor> Efendim çok teşekkürler. bugün e, konuğumuz e, sevgili Zeynep Enlil'di. E, İstanbul e, turizm planını oradan çekiştire çekiştire adalara getirmeye çalıştık ama e, şimdi önümüzde bir e, seçimler var. Öncelikle e, herkesin çok güvenli şekilde oylarını e, kullanıp e, ve ertesi günü sonuçlarını tertemiz almasını diliyoruz. Bir şey daha diliyoruz. Gelen kim olursa olsun tüm yetkililerden yeşil alan, temiz su, temiz hava yaşanabilir bir kent istiyoruz. Betona evet, da yeter diyoruz. Evet, yeter diyoruz. <gülüyor> evet. Peki, haftaya görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar diyoruz. hepimizin. Evet hepimizin.